Merhaba, Açık Radyo'da İstanbul Kazan Biz Kepçe programının dördüncü bölümünde Sayın Profesör Murat Güvenç ile birlikte beraberiz. Ben Özlem Altınkaya. Bugün programa Beyoğlu ve tüneldeki pasajlarla devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki programda Karaköy'deki ticari fonksiyonlardan ve ağırlıklı hanlardan ve bunların 1950'de geçirdiği dönüşümlerden bahsetmiştik. Küçük bir hatırlatma yapalım. Blogumuz hazırlanıyor. Yorumlarınız için bize ozlemaltinkaya@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Evet. Birisi bana profesör dediği zaman hep bir arkama kim bir o profesör diye bakıyorum. Bir türlü bu sıfatlara alışamadım. Ama zannediyorum geçen programımızda İstanbul'un ticari peyzajını e, çözmek için e, ilginç ipu, ipuçları elde ettiğimiz e, kanısındayım. Genellikle e, Karaköy'ün geçirdiği büyük dönüşümden e, bahsedildiği zaman e, yani kaçınılmaz olarak herkes bu e, e, Menderes döneminde yapılan e, yakımları hatırlar ve bunların e, bunlar zaten hatırlanmayacak şeyler değil. Çünkü şehrin tam e, merkezinde yapılan e, işte 1950'lerin de şeyine e, Halit-i Ruhiyesi'ne diyelim son derece uygun e, büyük bir imar operasyonu. Bu e, nasıl diyelim e, son derece üzüntüyle karşılanmamız gereken bir operasyon. Çünkü alternatifleri vardı, başka türlü de yapılabilirdi. Fakat bu operasyon e, İstanbul'a özgü değil. Pek çok Batı Avrupa kentinde de benzerleri, Amerika. Amerika'da da benzerleri var. İşte şehir merkezleri o dönem e, otomobille şehir nasıl birlikte yaşar sorusunu e, sormak yerine şehri otomobile uygun hale getirme e, kaygısı nedeniyle şehrin büyük dokuları, işte tarihi dokuları, mimari mirası ve bugün belki eğer saklamış olsaydık İstanbul açısından bir ee, nasıl diyelim açık hava müzesi e, niteliği kazanacak büyük merkezinin büyük bir kısmını yıkmış olduk. Birkaç yumurta kırmadan omlet <gülüyor> yapamazsınız hocam. Öyle diyenler var ama öyle de diyenler var ama... E, ee, başka şeyler de söyleyebilirdik Acaba omlet yemes şart mıydı? <gülüyor> <gülüyor> başka şey, omlet, omletin ikame edileceği başka şeyler bulunabilir miydi? Yani benim kanımda, benim kanımda çok az, e, çok az gayretle bu yıkımların büyük bir kısmı atlatılabilirdi Şu an, son bıraktığımız yerden başlayalım dedik ki o bölgenin e, transformasyonunda dönüşümünde e, Salıpazarı e, limanın yapılıyor olması ve o, oraya yanaşacak gemilerin İstanbul'a vereceği e, trafiğin halledilmesi bir problemdi doğru e, o trafiğin o halde o caddelerden geçip de İstanbul'un batısındaki sanayi bölgelerine ulaştırılması kolay değildi doğru ama bazı sorular var bir tanesi şu liman neden Salı Pazar'ında yapılmak zorundaydı bunu açıklamamız lazım Üç, bir başka soru Salı Pazar'ına bu liman yapıldı 1955 56 yıllarında Salı Pazar'ı limanı faaliyete geçti 1969 yılında da köprünün Birinci köprünün yapılması belli olduktan sonra bu liman büyük ölçüde Haydarpaşa'ya kaldırıldı. Ondan sonra da kapısına kilit vuruldu. Yani sadece 12-13 yıl süren bir liman faaliyetinin gerektirdiği trafiğe yol açmak için biz ne yapmış olduk? Koskocaman bir şehrin tarihi merkezini böyle şeyle kırkma makinesi gibi böyle şey olarak... Fransızca'da Tondöz diye bir şey vardı. Çin biçme makinesi gibi şey, şeyin ortasından şehrin tarihi merkezinin ortasından ve bir nasıl diyelim mimari belleğinin ortasından iki tane büyük e, cadde bir büyük meydan geçirdik ve ondan sonra bunun bunun geçirdiği bir şehir merkezi olarak bugün geçtiğimiz, gördüğümüz peyzajda çok daha farklı zamanlarda, farklı biçimlerde şekillenmiş bir e, ticari peyzajın bugüne kalan e, biraz, travmatik. biraz travmatik bir çeşit e, hatta beyin e, cerrahisinde lobotomi diye bir e, şey var <gülüyor> yani beyin loblarından bir iki tanesinin çıkarılmasıyla e, yapılan bir e, 1930'lara ait olan bir şeydir e, e, bir cerrahi müdahaledir yani şehir merkezi e, yine e, yaşamaya devam ediyor ama ee, onu e, ayırt edici kılan loplardan büyük bir kısmını halletmiş. Şimdi biz bu acıklı kısımdan önce şehir merkezinin geçirdiği daha önceki transformasyona bakalım. Biliyorsunuz şey biliyorsunuz İstanbul'un şekillenmesinde e, tünelin e, genellikle ona daha sonra da geleceğiz kayışlarını filan da anlatacağız. Tünelin çok önemli bir e, rolü var. E, ama tünel dediğimizde iki e, devrili biz bunu ele almamız lazım Tünelin tarihini işletme tarihine geldiğimizde tünel 1870'lerde e, işletmeye alınıyor Tam tarihini şimdi ezbere bilmiyorum e, Ama 1913'e kadar tünel e, buhar makineleriyle çalışıyor e, Ve o, o tarihte e, İstanbul'da elektrik yok biz ben o tarihe kadar yani yapılışından 1913'e kadarki tünelin taşıdığı yolcu sayısının istatistiklerine baktım. <gülüyor> ne kadar kişi taşımış diye. Bu taşıdığı insan sayısına baktığımız zaman tünelin taşıdığı insan sayısı yıldan yıla değişmekle beraber 2.800.000 ile 3.200.000 civarında böyle dalgalanıyor. Hiçbir zamanda 3 milyonları falan geçmiyor. Fakat 1913'te şey... Ee, tünelimize biz e, İstanbul'a elektrik verilip de elektrikli tramvayla tünel entegrasyonu bir araya getirildikten sonra bir anda tünelin e, taşıdığı sayısı 7 milyonlara 1920'lere gelindiği zaman da bu 20-21 milyonlara çıkıyor. Ve bir daha tünel hiçbir zaman o 21 milyon sayısına erişemiyor. Yani demek ki elektrikle beraber tünel tamamen farklı bir e, işlev e, görmeye başlıyor. Tünel, tünelin Getirdiği kolaylık nedir? Karaköy'ü, Galata'yı çok hızlı bir şekilde e, şeye bağlamak, istiklale bağlamak, istiklale bağladığı zaman da e, istiklaldeki sıkıntısı duyulan, düz alan gereksiniminin sonsuza kadar, günümüze kadar sağlanabileceği bir e, düzlüğe çıkarmak. Yani şehir merkezi artık ihtiyaç duyduğu düzlüğü bulmuş oluyor. Peki bu sizin geçen hafta bahsettiğiniz son derece özelleşmiş mekansal örüntüyü nasıl etkiliyor hocam? Yani bu durumda, e, bu durumda e, Karaköy, Galata, Perşembe Pazarı ekseninde bizim karşımıza çıkan e, ticari peyzaj diyelim ki bu ticari peyzajda geçen hafta biz e, gayrimüslimlerin alışveriş yaptığı haracçı sokağındaki şarküterilerden domuz kasaplarından bahsetmişlerdi. Bundan ibaret değildi. Bu civarda bir, bir ölçüde bom marşeler e, gündelik e, departman store diyebileceğimiz onlara benzeyen e, büyük mağazalar veya işte yani bizim e, İstiklal Caddesi'nde görmeye alıştığımız daha sonra göreceğimiz e, birçok mağazanın büyük e, büyük mağazanın e, o civarda ilk şubeleri vardı bu şubeler tünelin sağladığı e, il, iletişim kolaylığı e, nedeniyle e, artık e, Galata'daki Karaköy'deki yerlerini yavaş yavaş terk etmeye başladılar Nitekim Sermet Muhtar alususu okuduğumuz zaman e, biz gezintilerinde e, bunları e, anlatırken işte bu e, Alman pazarı efendim Karlman mağazası Lyon mağazası gibi büyük e, mağazalara e, geldiğimiz e, anlardan bahsederken bunların e, daha önceki e, daha önceden bunların sahiplerinin Galata civarında faaliyet gösteren daha küçük daha mütevazi benzer işler yapan mağazalarından bahsediyor yani bizim Gördüğümüz e, İstiklal Caddesi üzerinde gördüğümüz peyzaj e, daha, önce, daha bir, önce bir küçük modeli e, Karaköy civarında özellikle de e, yüzümüzü e, Galata Köprüsü'nden e, Karaköy'e girerken bunun sağ tarafındaki han hanlarda biz bunlar e, vardı. Küçük o, şeyin, Havyer Han'ın hemen yan tarafında ve bizim karşımızda yüksek kaldırımın e, girişinde bon marşeler, bu tür bir bü, giysi mağazaları filan vardı. Bunlar zamanla o bölgeden e, ayrılarak e, İstiklal Caddesi'nde e, yer seçtiler. Ve İstiklal Caddesi'nin de şimdi orasını geleceğiz. Dikkat edilirse genellikle... E, Batıya bakan yüzünde, yani bugünkü Oda Oda Kule pasajının olduğu yerde, yani sol ee, cephesinde, batı cephesinde yer aldılar. Bunun da sebebi çok basit. E, İstiklal Caddesi her ne kadar bir su e, dağıtım çizgisine sahipse de, e, İstiklal Caddesi'nin bulunduğu yerde topografya şeye doğru, Boğazı doğru çok sert meyillerle düşüyor. <gülüyor> Bu nedenle o bölgede binalar fazla derin oluna olamıyorlar. Nitekim Galatasaray Lisesi'nin arka tarafındaki büyük istinad duvarlarını e, hatırlayalım. Yani Galatasaray Lisesi'ni alacak düzlüğü elde edebilmek için e, lisenin doğu tarafında devasa duvarlar, istinat duvarları yapmak gerekiyor. Halbuki batı tarafa baktığımız zaman topografya çok daha düz gidiyor ve derin binalar yapmak mümkün olabiliyor. Böyle olduğu zaman da e, eskiden Galata'da çok dar, küçük binal ticari mekanlara sıkışmış olan e, mağazaları İstiklal Caddesi'ne çıkararak orada e, derin büyük e, böyle bomba aşelere, department store'lara benzeyen şeyler şeklinde örgütlemek mümkün. Bugünkü şeyin, e, Oda Kule dediğimiz kompleksin hem Meşrutiyet Caddesi'nden hem de İstiklal Caddesi'nden başlayan bir büyük şeyinin olduğunu e, hatırlamak lazım. Mesela bunlardan bir tanesi de Baker'ların mağazasıydı. Baker dediğimiz zaman da... ...Baker'lar öyle basit bir... E bir e, aile değildi bir ticari işletme de değildi sadece e, giyim kuşamla da ilgilenmiyorlardı Çünkü Sen senin bulduğun e, belgede çok ilginç bir e, hikaye var onu dinleyelim bakalım. Evet e, dünden bugüne İstanbul Ansiklopedisi'nde e, Behzat Üst Diken tarafından e, yazılmış Baker mağazaları ve e, burada sadece mağazanın kendisinden değil e, mağazanın oluşturduğu ticari ilişkiler ağından ve bunların İstanbul'un kentsel topografyasının nasıl yayıldığından da çok detaylı bir biçimde bahsedilmiş. Ben buradan bir paragraf okumak istiyorum. Beykır mağazaları ve yolunda olmasına karşılık yönetim merkezleri hep İstanbul tarafında kalmıştı. 1880'de Tarakçılar Caddesi üzerinde Matyo Han'ında ihracat, ithalat ve komisyon işlerini yürütüyordu. Daha sonra buradan Tahta Kale'deki Hanı'na taşındılar. Firmaları tasfiye edinceye kadar da burada kaldılar. Balat'ta Fener Caddesi üzerinde büyük bir antrepoları vardı, tütün depoları ve satım yerleri ise Beşiktaş'ta bulunuyordu. Baker'ın ayrıca Seeger ile ortak olarak çalıştırdığı Baker ve Seeger Deniz Taşımacılığı firması e, Galata'daydı. 1950'lerin yılların başında Baker'lar firmalarını tasfiye etmeye başladılar. Öncelikle de büyük konfeksiyon mağazasını kapattılar. 1950'lerden sonra olanlar başka bir tartışma. Evet. Yani gördüğümüz gibi bütün bu şeyin <gülüyor> mağazaların büyük mağazaların arkasında bir, bir büyük ticari işletme şeyi var. Bu alıntıda da gördüğümüz gibi bunların bunlar tek bir alanda faaliyet gösteren şirketler değil ve bu şirketler olmadığı için de Birçok alanda e, faaliyet gösteren ve birbirleriyle ilişkili işleri sağlayan bir böyle şirketler e, grubuyla karşı karşıyayız. Bunlar e, ticarette, e, tarım mallarında, ithalatında, tarım malları ihracatında, tütün deposu gibi faaliyetlerde e, iş e, görebiliyorlar. Yani bu son derece kompleks bir e, iş organizasyonuna işaret ediyor. Evet belki burada bir şarkı molası evet. verebiliriz. Ay Beyaz Deniz Mavi Yohannito'dan geliyor. Evet. Sanki uçan bir kuşdur Hayat dalgalar gibi Bazen yokuştur Emirgan'dan marmaraya Kınallı büyük adaya Aşkımızı mavi suya Gizleyelim biz ya, ya. Ay beyaz deniz mavi Eğlenin kızlar Yarından ayrılanır Yüreği suzlar Ay beyaz deniz mavi Eğlenin kızlar Yarından ayrılanır Yüreği suzlar Mavi eilenin kızları diyarından ayrılanlar yüreği susulle Aybeans treninse mavi eilenin kızları diyarından ayrılanlar yüreği susulle Hayattanı vardın kimine civa ki kimine gibi kimimiz sanki Hayat böyle gider gelmez Almayanlar neden gülmez Aşkımızı kimse bilmez Gizleyelim biz ya, ya. Ay beyaz deniz mavi Ey benim kızlar Yarinden ayrılanır Yüreği sızırlar Ay beyaz deniz mavi Ey benim kızlar Yarinden ayrılanır Yüreği sızırlar Ay beyaz deniz mavi Ey benim kızlar Yarinden ayrılanır Yüreği sızırlar Evet, Yuhanito'dan dinledik. Kadıköy'den Marmara'ya dedi Yuhanito. Şimdi Sermet Muhtar Alus bize pasajlar hakkında ne söylüyor hocam? Evet, şimdi aşağıda yani daha önceki bölümlerimizde İstanbul'da düzlüğün, düz, düğün, düz ticari, ticari fonksiyonlara verilebilecek düz kentsel gelişme alanlarının ne kadar az, ...sıkışık olduğunu görmüştük. Bu e, Ve bu sıkışıklığın... tünelle beraber, tünelin... ...elektrifikasyonu ile beraber ve... ...tünel ile elektrikli... ...tramvayın birbirine... ...entegrasyonu ile beraber... ...şehirdeki yaşam temposunun... ...ne kadar arttığını, ne kadar hızlandığını... ...ve elektrikten önceki... ...İstanbul, elektrikten sonraki... ...İstanbul dediğimiz e, iki yapının... ...aslında birbirinden tamamen farklı... ...iki... E, ...yaşam çevresine, iki yaşam ritmine e, karşı geldiğini görmüştük. Tramvayla beraber işte o tarihe kadar yılda üç milyondan fazla yolcu taşıyamamış olan tünel... ...bir anda on dört milyon, on milyonluk rakamlara erişti. Yani tünel aslında İstiklal Caddesi'nde oluşan büyük e, ticari faaliyeti... E, şeyde, e, ...çok hızlı bir şekilde e, Karaköy'e indiren, Karaköy üzerinden de... E, Anadolu yakasındaki e, banliyölere veya e, şeydeki e, e, Yeşilköy gibi Ayastafonos gibi Bakırköy'deki bu taraftaki banliyölere şey yapan e, bir çeşit buhar, e, buharlı vapur, e, banliyö treni ve elektrikli tramvay entegrasyonunun sağlandığı yepyeni bir yaşam temposuna geçişin simgesidir. Böyle olduğu zaman... Karaköy civarındaki ticari peyzajın buna bigane kalması, bundan etkilenmemesi, buna böyle kayıtsız kalması kesinlikle düşünülemez. Nitekim de gördük. Bu elektrikten sonra şehrin üzerindeki nüfus baskısı, iktisadi baskı çok e, artmasa da e, Karaköy'ün ticari peyzajında çok büyük değişiklikler oldu. O durumda e, adına bizim büyük taşınma diyebileceğimiz Büyük taşıma diyebileceğimiz bir e, arazi kullanım dönüşüm oldu. Karaköy'de görmeye alışık olduğumuz gözlükçüler, saatler, saatçiler e, işte se seyrek ticari mağaza dediğimiz işte e, giyim kuşan mağazaları, ayakkabıcıların büyük bir kısmı bu bölgeyi yavaş yavaş görünmez bir elin sanki şeyiyle etkisiyle terk ederek e, kendilerini e, tü, i̇stiklal Caddesi'nin Tünele bağlandığı meydan meydan Çevresine e, Taşıdılar ve bu bölgede e, Bize Sermet Muhtar Alus'un anlattığı gözlükçüler Saatçiler ondan sonra e, Böyle pulcular Küçük böyle e, Mağazalar birbiri ardına e, Taşınmaya başladılar evet. Yani bir çeşit e, Tünelin İstiklal Caddesi e, Ağzında Ondan sonra bu eskiden aşağıda olmaya alıştığımız Karaköy civarını alıştığımız seyrek perakende diyebileceğimiz gündelik hayatta almadığımız ama kıymetli uzmanlaşmış malları satan bir, bir peyzaj bir küçük peyzaj oluşmaya başladı. Burada en ilginç şeylerden bir tanesi de bu daha önceki programımızda. E, şeye e, İstiklal Caddes'inin yüzümüzü taksime döndüğümüzde sol tarafında olan yani tepe, tepe başımızı solumuzda bıraktığı zaman oluşan büyük mağazalar zinciriydi Mesela burada e, burada Servet Muhtar Alos Alos bize e, eski e, dilde o Lyon mağazasından bahsediyor. Bu olyon mazısının daha sonra başındaki oğusunu yuttuğunu ve sadece lyon mağazası şeklinde anılmaya başladığını ve bu İstanbul'da orta yerde bulunan ilk haricen asansörünü kurmuş olan mağaza olduğunu vuruluyor. İçine üç kişiyi dar darına sığan hücrecik su tazikiyle yalnız bir kat bir kat çıkarmış. Ama yani bu bir katlık e, asansör macerası içine e, binen hanımlarda Sermet Muhtar e, Alus'un deyimiyle zeminden yükselirken e, hanımlarda ve madamalarda madama dediği de zannediyorsun gayrimüslim hanımlar cihak cihak feryatlara ikinci kata basar basmaz fekan çarpıntı arasında su isteyenlere, okuyup üfleyenlere ve istavroz çık çıkaranlara yol açarmış. Yani buradaki küçük abartma bile e, bir şey işaret ediyor. Yani bu e, bir önümüzde bir daha önce hiç alışık olmadığımız bir mekan var. Bu bir e, nasıl diyeyim alışveriş me mekanı ki bunlardan bugün artık... Ee, ...her tarafımızda kalışma <gülüyor> <iş> mekanı <gülüyor> olmuş. Evet, evet, Artık evet. yürüyen merdiven, asansöre evet. binmek bir... E, ...nasıl diyelim gündelik hayatımızın bir parçası <gülüyor> var. Ama burada bir su tazdikiyle çalışan Benzini bir... Tazik, yani mi? bu su tazdikiyle çalışan asansör de... ...bugün eskiden arabaları böyle altından... <gülüyor> su, ...yağ basıncıyla yukarıya kaldı. Yani bir sopanın kaldırdığı i̇şte, bir evet. a, asansör. Bir sıkışık bir şey deneyimmiş ve bu da... E, bu bizi şey yapıyor bir, bir kat çıkarıyor fakat bu bir kat çıkmak bile bu dar mekanda otomatik olarak bir şey harcamadan bir asansörün olduğu bir hücre içerisinde ki buna hücrecik diyor. Hücrecik <gülüyor> içerisinde asansörün <gülüyor> vagonuna veya kutusuna için evet. Bu hücreciğin sağ sulu kapalı bir yerde şey yapmadan yani bir kat yukarı çıkmasını ne kadar büyük bir... Ee, bir tür kalp çarpıntılarına hafekanlara haf evet yani evet. hafekanlar bastı filan evet. deniliyor hafekan evet. hafekan işte evet. bu bir çeşit sıkıntılara basmış meselesini bize anlatıyor yani buradaki buradaki küçük o küçük anekdotu bir tarafa bırak bırakırsak istiklalin sağ ve sol tarafındaki ticari peyzajların ve iş, iş kullanımının ne kadar birbirinden farklı olduğunu sağ tarafın aslında e, ticaretin çok sınırlı olduğu şeyin ise sol tarafında ise büyük mağazaların egemenliğini gördük. Yani. Ve e, bize eşlik eden Sermet Muhtar da e, bu dönemin gündelik hayatının detaylarını tüm canlılığıyla öğrenebiliyoruz. Evet orayı bizim evet. söylemediklerimizi artık Sermet <gülüyor> Muhtar'dan evet. izlemek lazım. Bir dahaki programda görüşmek üzere Peki. teşekkürler.